Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin Ve ala ehlihi ve sahbihi esma'in Muhterem dinleyiciler Bir diyanet saatinde yine birlikteyiz Rabbim bu saatlerdeki birliklerimizi hayır eylesin. ilimle İlimle hakkaniyetle taşlandırsın inşallah Muhterem Kardeşlerim Bu Haftaki Sohbetimizin Konusu Din Ve Samimiyet Samimiyetin Dindeki Yeri Samimiyetin Kaybetmiş Olduğumuz Belki En Büyük Cevherin En Büyük Hikmetin Tekrar Kazanılmasına Bir Vesile Kılarak Kutlu Doğumu Bu Üst Başlıkla İnşallah Bu Sene Diyanet İşlerimiz Başkanımız Kutluyor Muhterem Kardeşlerim Belki De bu yıl seçilen konu İslam dininin böyle özü diyebileceğimiz ruh ve fikir planında, his ve amel planında amellerimizin kabul edilmesinin sebebi, Allah katında bir makbuliyetin, Allah katında bir karşılık bulmanın temel gerekçesi olarak karşımıza duran samimiyet, İslami literatürdeki bunun adı hepimizin de malumu olduğu üzere, İhlas meselesidir Tabi ihlas nedir Diye böyle bir soruyla Kendi kendime bir derin e, Kendi kendime Konuşarak bir cevap bulmaya Çalıştığımda ihlası İslam alimlerimiz Her türlü şirk ve riyadan Batıl inançtan Kötü duygulardan çıkar hesaplarından Ve genel manada Gösteriş arzusundan Kalbi temizlemek Her türlü ha hayırlı faaliyete, iyi niyetle yönelmeyi kendimize prensip edinmektir diye tarif etmişler. Bu seneki kutlu doğumun belki de sertacı olan hadisi şerif, bir hadis şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize dini şöyle tarif ediyor. Burası önemli, Peygamber Efendimiz dini tarif ediyor. Yani dini nasıl anlamamız gerektiğiyle alakalı, Dini anlarken, dini anlamaya çalışırken hangi kriter, hangi bakış açısı, hangi zihniyet, hangi fikri kategoriler içerisinde meseleye bakmamız gerektiğiyle alakalı enfes, çok veciz bir ölçüyü bize vaaz etmekte. Ki İslam alimleri İslam'ın dört şiarından biri dediği bir hadistir. Biliyorsunuz... Ee, Alimlerimiz dört hadisi adete İslam'ın kendisinde özetlendiği temel ilkeler olarak ortaya koyarlar ki bunlardan bir tanesi niyet hadisidir. İnnemel amalu bin niyat ki konumuza yine yakından alakalı. Diğer bir hadis e, bid'atlardan kaçınmayla ilgili olan kim dinde sonadan bir şey uydurursa o benden değildir reddedilmiştir. Hadşi şerifi bir diğeri de helaller bellidir, haramlar bellidir ve bunun arasında... Bir de mekruh dediğimiz bir alan vardır. Kim mekruhtan muhafaza ederse nefsini dinini ve ırzını korumuş olur. Ve diğer bir hadiste bugün sohbetimizin konusu olan dinin adete dört rüknünden, dört temel şiarından bir olarak bize alimlerimizin ortaya koyduğu bir esası burada konuşmuş olacağız inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veciz bir şekilde şöyle buyurmuşlar. Din nasihat'tır. Din nasihattır. Bunun üzerine sahabe sordu: "Kulne limen ya Resulullah?" Yani kimin içindir dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki: "Kal lillahi Allah için samimi olmaktır. Vel kitabihi Allah'ın kitabı için samimi olmaktır. Vel resulihi onun Resulü için samimi olmaktır. Ve emmetil Müslümanin, Müslümanların liderleri, imamları için samimi olmaktır. Ve emmetihim ve Müslümanların tamamı için samimi olmaktır. Yani din nasihattır. Tabii nasihat kavramı mana itibariyle daha çok bizim toplumumuzda, örfümüzde din bir öğüttür şeklinde nakledilmiş. Ama buradaki nasihat kavramından muradın İslam alimleri samimiyet olduğunu onun özünün Allah'a karşı peygamberine karşı kitabına karşı içten pazarlıksız her türlü riya gösteriş ve iç pazarlık hesaplarından uzak bir şekilde dini yalnızca Allah'ın rızasına matuf bir şekilde anlayıp yaşamayı temel edinen bir hakikat cevheri olduğunu bize bildirmişler ki buradaki nasihat kavramını daha iyi anlayabilmek olayı daha iyi analiz edebilmek maksadıyla sahih Müslim'in e, de geçen 56. hadiste İbn Cerrî radıyallahu anh'tan şöyle bir şey rivayet ediliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı Cerrî radıyallahu anh buyuruyor ki beyatü resulallahî ben Allah'ın resulüne biat ettim söz verdim ne üzerine al-iqaamati's-salah namazı kılmak ve itay-zekah zekatı vermek ve nusih li her bir Müslümana karşı da samimi olmak, pazarlıksız olmak hususunda onlara e, nasihat etme hususunda ben Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi biatlaştım buyuruyor. Tabi bu hadisi naklederken bunu hadisin nakletmesine sebep olarak şöyle bir olay anlatılıyor i̇mam Nevevi'nin Sayın Müslim Şerhi'nde diyor ki e, Celil radıyallahu kölesini pazara işte bir at satın almak üzere gönderdi. İşte köle gitti pazardan bir at satın aldı. 200 dirheme atın sahibiyle anlaştı. Ve atın parasını vermek için sahibiyle beraber Celil radıyallahu yanına geldiler. Bunun üzerine Celil radıyallahu anh sahibini kendi kölesine sordu dedi ki ne yapacağız? Ne kadar ödeyeceğiz? 200 dirhem deyince bunun üzerine dedi ki hayır bu at bundan daha fazla eder. Bunun üzerine sahibi dedi ki o zaman 300 dirhem olsun. Dedi ki daha fazla eder. 400 olsun. Daha fazla eder. Daha fazla eder. Bunlar devam etti. En sonunda 800 dirheme Celil radıyallahu anh bu atı satın aldı. Bu atı satın aldıktan sonra bu hadisi söyledi. Dediler ki ya cerir aslında 200 dirhem adamla anlaşmıştın. Bu helal bir akitti, helal bir alışverişti. Niçin adama 800 dirhem verdin, daha fazlasını verdin deyince bunun üzerine dedi ki cerir radıyallahu anh işte ben Allah Resulü aleyhisselatü vesselamla Müslümanların hepsine karşı samimi olmak hususunda biat ettim. cerir radıyallahu anhın bu tavrında samimiyetin İki boyutu ortaya çıkmakta. Bir, verilen söze verildiği hal üzere muhafaza etmek. İki, verilen, iki, Müslümanları aldatmamak, Müslümanlara karşı bir iç hesaba girmemek, Müslümanlara karşı onları e, manevi veyahut da haset duygularından uzak bir şekilde inşallah hadisi teker teker ele alırken, burada nus hadisine, yani nus kavramını Samimiyet olduğu ile ilgili bir delil olsun diye bu meseleyi konuşuyoruz. Yani Müslümanlara karşı pazarlıksız olmak. Din samimiyettir. Ki Allah Azze ve Celle kitabı keriminde bu meseleyi aslında çok net bir şekilde ortaya koymakta. Bakara Suresi 139. ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki etuhacunene fillâhi. Allah hususunda bizimle tartışıyor musunuz? Ehli kitapla ilgili bir... Yani bundan önceki ayetler ehli kitapla alakalı. Yani ey ehli kitap, ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Siz Allah hakkında, Allah'ın zatı hakkında, sıfatları hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Hayır, hayır. Hiç tartışmayın. Ve وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ O Allah hem bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. وَلَنَا أَعْمَلُنَا Bizim amelimiz bize aittir, ve alekum a'malukum sizin amelleriniz de size aittir. Ve nahnu lahu muhlisun biz Allah'a karşı muhlisleriz. Biz Allah'a karşı ihlaslı olanlarız. Burada muhtemem kardeşlerim, muhtemem dinleyiciler, ihlas kavramının aslında iki boyutu ön plana çıkmış olmakta. Bir... Allah'ı, Allah'ın kendisini vasfettiği şekilde Allah'ı tanımak. Allah'ı kendi kafamızda, hissiyatımızda haşa tasarladığımız gibi değil. Allah kitabı keriminde kendini nasıl anlatıyorsa, dinini nasıl anlatıyorsa Allah'ı o şekliyle tanımak. Ki alimlerimiz Allah'a karşı hadiste geçtiği üzere, Allah'a karşı samimiyeti bize tarif ederken, şöyle tarif ederler, Allah'a iman etmek ve her türlü şirkten onu nefretmek, onu tüm kemal sıfatlarıyla muttasıf ve tüm noksanlık, aciziyet, kusurluluk bildiren sıfatlardan da uzak bir şekilde Allah'ı tanıyıp ona iman etmek. Yani dini anlarken ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an'ı anlama sürecimizle alakalı olarak İbn-i giriş kısmında rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyorlar ki, Kim Kur'an'ı kendi hevasına göre yorumlarsa, cehennemdeki yerini hazırlasın. Yine cehennemdeki yerini hazırlasın diye biten bir başka hadis-i şerifte de, ki bu mutavatir hatta lafzı ve manasıyla mutavatir bir hadistir. Kim benim adıma, benim söylemediğim bir şeyi söylerse, yani bana yalan isnat ederse, o da cehennemdeki yerini hazırlasın. Aslında bu iki hadis de aynı gerçeğe vurgu yapmaktadır. Yani dini Allah'ın vaz ettiği ve peygamberinin bize tebyin ettiği, açıkladığı şekliyle dini anlamak ve o anlama noktasında yani o anlama noktasında o dinin içerisine dine ait olmayan şeyleri karıştırmamak, katıştırmamak. Yani İbn Muhasibi Allah kendisinden razı olsun Büyük mutasavvıf ve e, hadis alimi diye de kabul edilir. Büyük kelamcıdır aynı zamanda. Muhasibi der ki riya nedir bilir misiniz? Riya Allah'a yapılan ibadetlerle veyahut da Allah'ın ibadetleriyle kulların rızasını veyahut da kulların elindekini kastetmektir harife bakıyor musunuz? Yani Allah'ın diniyle, Allah'ın rızasını değil, Allah'ın diniyle insanlar üzerinde onların elindeki menfaati, onların elindeki e, iktidarı, onların elindeki imkanları kendi zimmetine veyahut da uhdesine almak maksadıyla e, dini anlatıyor veya dini bu şekilde anlaşılır kılmaya çalışıyorsa işte orada öncelikle dini anlama noktasında ihlas kaybı edilmiştir. Ki Ayet-i Kerime'de az önce bizimle tartışmayın derken de çünkü siz dini anlama noktasında ey Yahudiler ve Hristiyanlar dininizin safiyetini kaybettiniz. Çünkü sizin dininizin içerisine birçok hurafe, peygamberlerinizin size vazetmediği etmediği, peygamberlerinizin ise bildirmediği başka fikir, düşünce ve felsefelerden aktardırdığınız ve karıştırdığınız ve ortaya bir ucube olarak çıkan şu andaki mevcut şekliyle bizim karşımızda böyle garip bir din, tanınmamış, karışmış, safiyetini e, yitirmiş bir dinle karşımıza çıkıp da bizimle bu hususta tartışmayın buyuruyor. Çünkü Müslüman kardeşlerim Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerini tahrif etme sürecinde Kur'an-ı Kerim çok enteresan bir şeye işaret eder. Der ki: "Onlar kitapların kitaplarındaki kelimelerin yerlerini değiştirdiler." Ne demek kelimelerin yerlerini değiştirdiler? Yani bir kelimeyi oradan alıp başka bir yere mi koydular? Veya bir kelimeyi kaldırıp Allah'ın söylemediği bir başka kelime mi eklediler? Belki bu manada vardır. Ama asıl mana İslam alimler diyor ki o kelimeyi o manayı Allah'ın murat ettiği mananın dışında başka bir mana yüklediler. Yani kitabı okudular belki. Ama kitaptan Allah'ın kastettiği muradi ilahi anlama imkanını kaybettiler. Ki bu çerçevede zaten hadis-i şerifin ikinci kısmı Allah'ın kitabına karşı samimi olmaktır diye tarif ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam samimiyeti. Allah'a karşı samimi olmak, Allah'a karşı ihlaslı olmak. İbadetlerimizde riyadan, Şirkten, e, ucuptan, gösterişten uzak bir şekilde yalnızca ve yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek, yalnızca ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla işleri yapmak. Yine Allah'a karşı samimiyet noktasında İmam-ı Nevevi der ki, sevdiğini yalnızca Allah için sevmek, buz ettiğinden de yalnızca Allah için buz edebilmek. Yani hayatı da Allah'ı merkeze alarak yaşamak. Hayatı Allah'ın gör dediği yerden görmek, Allah'ın sev dediği yerden sevmek, Allah'ın buz et dediği yerden de hayattaki meselelere buz edebilmek. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanda diyor şu üç şey olursa ancak imanın tadını, Müslüman olmanın zevkini, Müslümanlığındaki ibadetlerin aşkını, huluvetini, lezzetini dimağında, ruhunda, kalbinde hissedebilir. Nedir o? Bir, Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok sevmek. İki, sevdiklerini de, Allah ve Resulü dışındaki sevdiklerini de yalnızca ve yalnızca Allah ve Resulü için sevebilmek. Ve üçüncüsü, İslam'dan çıkmayı, küfre düşmeyi cehenneme atılmaktan daha çirkin, daha korkunç göre görmek. Şimdi bu noktada Müslüman kardeş <gülüyor> muhterem dinleyiciler yine i̇bn Mace'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhisselatü Vesselam, yani nus kavramının samimiyet oluşuna işaret etmekliği açısından bu hadisle paylaşmak istiyorum. Bir Müslüman kişinin kalbi şu üç meziyete sahip olduğu müddetçe on, o kalp hiyanet Kin ve husumet beslemez. Yani o kalbe karşı hiç kimse bir hiyanet içerisine giremez. Hiç kimse de o kalbe karşı bir kin ve bir husumet beslemez. Peki nedir bu meziyetler? Bir, ameli tam bir ihlas ile Allah için yapmak. İki, Müslümanların başındaki insanlar için hayır dilemek. Ki bu az önce... Peygamber Efendimiz aleyhissalatü sohbetimizin konusu olan hadisinde Müslümanların liderleri için samimi olmak kısmına işaret ediyor ve Müslüman cemaatın ayrılmamaktır diye tarif etmiş. Yani bir insanda bir insanda bu üç haslet olursa o insanın kalbine karşı bir kin bir hiyanet bir husumet meydana gelmez. Yani o kalp Allah'a karşı ayarlanmış, Allah'a matuh bir şekilde meseleleri değerlendiren bir bilinç ile hareket eder. Evet ki bu noktada Haç suresi 37. ayet-i kerimede ayet-i kerimenin bir kısmında Rabbimiz şöyle buyuruyor kurbanla ilgili bir ayet-i kerime لَنْ يَنَالُ اللّٰهَا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا ولكن يناله التقوى Yani onların yani kesmiş olduğunuz kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız Evet, Allah'a ulaşacak olan. Yani Allah'ın amellerinizde ve ibadetlerinizde dikkate aldığı şey takvadır ki İbn Mücahid Büyük müfessirlerimizden ve i̇bn Abbas buradaki takva kavramını niyet ve ihlas olarak bize tefsir etmişlerdir. Yani bizim Rabbimize ulaşan bizim ibadetlerimizle ibadetlerimizin Allah katındaki makbuliyeti öncelikli olarak o ibadetleri yapmaktaki niyetimize göredir. Ki Rabbimiz Azze ve Celle bir kutsi hadişte diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَلَا يَنْزُرُوا اِلَا سُوَرِكُمْ وَاَسَّامِكُمْ Allah sizin kalplerinize, cisimlerinize bakmaz. وَلَا ile اِلَا kum Rabbim sizin ancak ve ancak kalplerinize bakar. Burası önemli. Yine Ahzab suresinde Allah buyuruyor ki, Biz diyor bir müminde iki kalp yaratmadık. Biz bir müminde iki kalp yaratmadık. Ne demek? Yani bir müminin hayatında aynı anda ona hükmeden, onun rızasını kazanmaya yönelik, kalbinin iktidarını kendisine teslim ettiği, kalbini kendine müvecceh kıldığı, yalnızca ve yalnızca onu gözeterek iş yaparken aynı anda iki kişiyi, üç kişiyi, dört kişiyi gözetemez. Bir kalbe bir sultan yakışır ve o kalbin sultanı da Allah Azze ve Celle olmadıdır. İnsanda madem ki tek kalp varsa o kalbin sahibi de Allah'tır. İşte buna da biz ihlas diyoruz. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbim meseleyi daha iyi kavramamız açısından وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ lahut خُنَف, لَهُدِّينَ خُنَفَا Yani... Halbuki onları ancak ve ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri emrolunmuştu. Ve yuqimus saleh ve namaz kılmakla ve yu'tü zeke ve zeylike dinül gayyimeh. İşte zekat vermekle ve dost doğru din de budur. Dost doğru din budur. Ancak ve ancak dini Allah'a has kılarak ibadet edebilmek. Eğer biz dini Allah'a has kılabilme noktasında yüreklerimizi Allah'a ayarlarsak o zaman Rabbim çünkü bir başka hadis-i şerifte ihlasla ilgili diyor ki kim diyor 40 gün ihlas ile ibadete devam ederse Allah diyor onun dilinde hikmet kapılarını açar. Bu da ihlasın bizim kalbimize bizim yüreğimize Bizim hayatımıza katmış olduğu en büyük değerlerden bir tanesidir. Evet. Allah'ın kitabına karşı samimiyet ki az önce kısmen bahsettik. Allah'ın kitabına karşı samimiyetin de özünü Allah, o kitabın Allah'ın kelamı olduğunu onu Allah'ın indirdiğine Kul sözlerinden hiçbir sözün ona denk, benzer olamayacağına iman etmek. Hiçbir beşer sözünü o sözün üzerine geçirmemek. Hiçbir beşer sözünü Allah'ın sözünün üstünde tutmamak. Mana olarak da, hüküm olarak da, hikmet olarak da, değer olarak da ve kıymet olarak da. Öncelikli olarak Allah'ın koymuş olduğu ve onun koyduğu ölçülere göre hayatı tanzim etmek onun helallerini helal onun haramlarını haram bilmek ancak bu şekilde Allah'ın kitabına karşı samimi olmuş olabiliriz ve onun yine İmam-ı Nevevi diyor ki ulumul kur'aniyeyi neşretmek yani Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasına Kur'an-ı Kerim'in insanlar ve Müslümanlar tarafından doğru kavranmasına hizmet edecek araç ilimleri de insanlara keşfettirebilmek. Çünkü biz ancak bu şekilde Kur'an'ı doğru anlayabildiğimiz oranda ancak ve ancak Allah'ın dinini doğru yaşama imkanını elde etmiş oluruz. Bu sebepten işte onun muhkemini, müteşabini, nasihini, mensunu bunlar meseleleri bilmek diye Allah'ın kitabına karşı nasihatı, Allah'ın kitabına karşı samimiyeti İmam-ı Nevevi bize bu şekilde tasvir etmektedir. Peki, samimiyetin üçüncü ayağı neydi? Allah'ın Resulüne karşı samimi olmak. Yani öncelikli olarak O'nun peygamberliğini tasdik etmek. O'nun emrettiklerini emrettiklerine itaat onun ne ettikleri hususunda da ona itaat etmek. Yani şu hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. yu rjlo muttekiyen al alriketihi yahde su hadisi min hadisi feyakul. Böyle koltuğuna yaslanmış, dayanmış bir adamın benim sözlerimden bir sözü duyduğu zaman şöyle diyeceği günler yakındır. Peki ne diyecekmiş o adam? Beynene ve beynekum kitabullah azze ve cel. Sizinle bizim aramızda yalnızca Allah'ın kitabı var. Ve mâ vecednâ minel halâli Biz sadece Allah'ın kitabında helal olan şeyleri helal kabul ederiz. Ve ma vecedna fihi min el ve yalnızca Allah'ın kitabındaki haramları haram kabul ederiz. İlla ve inma hurima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misl ma harram Allah. Dikkat edin. Dikkat edin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Tıpkı Allah'ın haram kıldığı gibi Allah'ın Resulü de haram kılar. Çünkü onun haram kılması da Allah'ın haram kılmasıdır. Çünkü o anil O kendi hevasından konuşmaz. O ancak Allah'ın ona vahyettikleriyle insanlara dini tebliğ eder. Şimdi bu çerçevede bu çerçevede Müslüman kardeşlerim, muhterem dinleyiciler Peygamber'e karşı samimi olmanın en büyük alametlerinden bir tanesi de onun sünnet-i seniyyesini hayatımıza mihver ve mihenk kabul etmektir. Kur'an'ı peygamber ağzından tanımaktır. Kur'an'ı peygamber diliyle anlamaya çalışmaktır. Çünkü Allah peygamberi Kur'an'ın açıklayıcısı kılmıştır. Biz bu kitabı sana indirmedik ancak insanları açıklayasın diye indirdik. Kur'an'ın açıklayıcısı, mübeyyini, müfessiri öncelikli olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygambersiz Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. İşte dinde samimiyetin ve dinli halis bir şekilde anlamanın ikinci ölçüsü de budur. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim kaybolmuş bir sünnetimi diriltirse. Ona yetmiş şehit sevabı vardır buyuruyor. Bu da çok önemli bir hadisedir. Çünkü neden? Zaman gelecek bid'atlar, bid'atlar yani dinde Kur'an'a ve sünnete, Kur'an'ın ve sünnetinin ruhuna uygun olmayan bir takım şeyler dine yamanmaya çalışıldığına, dine eklenmeye çalışıldığında o dinin hakikatini oluşturan Kur'an ve sünnet ikinci sıraya, iki haşa, ikinci numaraya alındığı zaman, işte böyle bir zamanda sünneti diriltmek. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim diyor ki dinde sonradan bir şey uydurursa, ihdas ederse o, onun uydurduğu o şey benden değildir, o merduttur, reddedilmiştir. Bu çok önemli bir mesele. Bu noktada muhterem kardeşlerim yani Peygamber'e karşı samimiyetin ölçüsü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini anladığı şekliyle anlayıp, onun yaşadığı şekliyle dini yaşayabilmek. Tabi bu arada vaktimiz de daralmış bulunuyor. Yani e, bundan dolayı bazı meseleleri hızlı geçmek durumunda kalıyoruz. E, bundan dolayı da siz dinleyicilerimizden şimdiden özür dilemiş olalım. Evet, diğer bir husus da, Müslümanların liderlerine karşı samimi olmak. Müslümanların yöneticilerine karşı samimi olmak. Bununla alakalı da gerçekten çok önemli meseleler var. Onu da kısaca hadisler ışığında şu şekilde özetlememiz mümkün olacaktır. Bir, hak hususunda onlara yardımcı olmak. Yani onlar bir hakkı ikame ediyorlarsa, bir hakkın toplumda Yerleşmesini hakkın bir toplumda yer tutması için bir gayret içindelerse bu gayret noktasında onlara yardımcı olmak ve onlara itaat etmek. Ama bununla beraber ayaklarının sürçtüğü yerlerde, hakikattan meyil ettiği yerlerde de rıfk ve lütuf ile onları uyarmak. Onların o gafletini fark ettirebilmek. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük cihat zalim sultana karşı hakkı söylemek buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de aslında diğer konuyla paralel olarak söylemiş olalım. Diyor ki zalim de olsa mazlum da olsa kardeşinize yardım ediniz. Sahabe biraz ürkek bir şekilde soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah mazlum kardeşlerimize yardım etmeyi anlıyoruz da. Zalim kardeşimize nasıl yardım edeceğiz? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zalime yardım onun zulmüne engel olmaktır buyuruyor. Zalime yardım onun zulmüne engel olmaktır. Yani bu noktada da Müslümanların hakları konusunda eğer bir zafiyet oluşmuşsa bunları kendilerine hatırlatmak. Özellikle bu konuda İslam alimlerimizin Büyüklerimizin, mütefekkirlerimizin yöneticilere karşı en büyük sorumluluklarından bir tanesi, hakkı her zaman için onların zihninde diri tutacak bir şekilde bir uyarıcı vazifesini yapmak. Ömer İbni Abdullah radiyallahu anh'tan şöyle bir hadise rivayet ediliyor. Diyor ki, kendi zamanında işte herhalde Emeviler dönemine denk geliyor onun zamanı. İnsanlar idarecilerin yanında bir başka Onların yanından ayrıldıktan sonra bir başka konuşuyorlar. Denildiği zaman Abdullah İbn Ömer diyor ki Bu diyor bizim zamanımızda bir nifak alameti sayılırdı. Muhterem kardeşlerim samimi olabilmek. Samimi olabilmek. Ve diğer bir husus da Müslüman kardeşlerimize karşı samimi olabilmek. Bu noktada Onların öncelikli olarak dünya ve ahiret maslahatlarını gözetmek, onları inşaat etmek, onlara her türlü eziyet eden unsurları temizleyip kendimizin de onlara eziyet etmekten sakınabildiğimiz kadarıyla sakınabilmek. Bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini, Samimiyet Müslüman kardeşimize karşı samimiyetin nasıl olmaklığı gerektiğiyle alakalı olarak hatırlatmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ömer radıyallahu Anh naklediyor bu hadisi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bir gün mümbere, minbere çıktı ve yüksek sesiyle şöyle bir nida buyurdu. Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar. Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira kim bir Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurunu araştırır. Ve bilin ki her kim Allah onun kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde olsa dahi insanlardan gizli olsa bile, onu rezil ve rüsvay eder. Tabii buradaki münafıklığı itikadi anlamda münafıklık değil, imana bulaşmış bir virüs anlamında nifak alameti şeklinde İslam alimler anlamış. Yani ey kalbine nifk, yani nifak bulaşmış olan kimse. Yani bir Müslüman eğer bir Müslümanın kusurundan onun kusurunu ortaya çıkmasından, onun küçük düşmesinden haz alıyorsa, kalbi neşeleniyorsa, o kişinin öncelikli olarak kendi imanını sorgulaması, kendi imani ve ahlaki durumunu muhasebe etmesi gerekmektedir. Ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki ihtarı gayet açık ve net bir şekilde ortada durmaktadır. Çünkü peygamber efendimiz yine Bukhari Edeb Müslüm Fedail bölümünde geçen bir hadiste kıyamet günü diyor Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmı iki yüzlerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle diğerlerine başka bir yüzle giden insanlardır. Samimi olabilmek. Samimiyet. Müslüman kardeşlerimize karşı samimi olabilmek. Yani onların yüzüne karşı başka, onların olmadığı yerde başka tavır takınamamak. Ki yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, Yine cihadın en büyüklerinden birisi Müslüman kardeşinin olmadığı yerde onun hakkını muhafaza etmendir onun onurunu, hasiyetini, şerefini koruyabilmek için mücadele etmendir buyuruyor. İşte bu noktada Müslüman kardeşlerim gerçekten samimiyet yani ed-dinun hatun gerçekten yani din baştan sona samimiyet. Samimiyeti kaybettiğimiz zaman aslında dinimizin kıvamı da bozulmuş oluyor. Samimiyetimizi kaybettiğimiz zaman ahlakımızın kıvamı bozulmuş oluyor. Samimiyeti kaybettiğimiz zaman ruhumuzun kıvamı ve kalitesi bozulmuş oluyor. Bizden görünenin dışında yepyeni başka bir başka bir kimlik, başka bir şahsiyet ortaya çıkıyor adeta. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın bize nakletmiş olduğu ki niyet bahsinde sertaç edilen hadislerden bir tanesidir. İnnemel amalu bin niyat. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Herkese yaptığı işin karşılığı niyete göre verilir. Ki bu hadisin şerihinde alimlerimiz derler ki niyet yani samimiyet öyle bir şeydir ki adetleri ibadet ibadetleri adet haline getirir. Yani bir kişi kıldığı namazı spor olsun diye kılıyorsa kıldığı namaz bir adet bir alışkanlık olur. ibadet olmaz. Ama bir Müslüman bir başka Müslümana yardım etmek iyi niyetli neyse camiye giderken her attığı adım da bir ibadet olur. Normalde yürümek bir adettir. Adiyattandır. Ama niyeti o adiyattan olan şeyi Adet olan şeyi ibadet haline getirmektedir. Devam ediyor hadiste. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, yani onların rızasını kazanmak ise, onlara da niyet ettiği vardır. Onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret etme sevabı vardır. Kim de bir kadına ulaşmak ve de bir dünyalığı elde etmek için hicret etmişse, ona da o niyet ettiği vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadis-i şerifinde de Tebük Seferi sırasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da Cabir İbni Abdullah El Ensari radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvede bulunuyorduk. Kaynaklarımız bunun tebük seferi olduğu söylüyor veyahut da değişik kaynakla değişik hadislerle de, olaylarla da işaret etmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler vardır ki, siz bir yola yürüdüğünüzde veya da bir vadiyi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidirler. Başka bir rivayete göre de sevaplarını kazanmada size ortak olurlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde diyor ki benim ümmetimin misali şu dört adamın misali gibidir. Birinci adam Allah kendisine mal vermiş, malla birlikte kendisine ilim vermiş. Ve o adam o malında Allah'ın vermiş olduğu ilimle amel etmekte. Tasarruflarını Allah'ın kendisine vermiş olduğu ilimle ayarlamakta. Tasarruflarını Allah'ın razı olduğu bir şekilde malı üzerinde tasarruf etmekte. Diğerine de Rabbim ilim vermiş ama mal vermemiş. O ilim verilip de mal vermeyen adam... Şöyle diyor. Diyor ki keşke Rabbim bana mal verseydi de ben de şu adamın amel ettiği gibi malımda amelde bulunsaydım. Ben de Allah için infak etseydim. Ben de malımın Rabbimin razı olduğu bir şekilde tasarruf edip onun üzerinde tasarrufta bulunabilseydim. Bunun üzerine peygamberimiz buyuruyorlar ki ki bu hadisin bir başka boyutuyla aynı manayı ihtiva etmekte. Buyuruyorlar ki işte bu adama da bu adama da az önceki adamın sevabı gibi sevap verilir. Diğer adamın sevabından bir şey eksiltilmeksizin. Üçüncü adam ise Rabbim ona mal vermiş ama ilim vermemiş. Ve sahip olduğu malı Rabbimin razı olduğu bir şekilde kullanmamış. Kendi heva ve hevesine göre tasarrufta bulunmuş. Diğer bir dördüncü kimse de adama ne mal vermiş ne de ilim vermiş. O ilimsiz adam da diyor ki keşke benim de malım olsaydı şu sevki sefa içinde nefsine göre yaşayan adam gibi ben de rahat bir lüks bir hayat yaşayabilseydim. Arzularıma göre bir hayat yaşayabilseydim. İşte Peygamberimiz diyor ki birinci adamın günahından bir şey eksiltilmeksizin aynı şekilde o kişiye de günah yazılır. Çünkü o kişi gerçekten eline mal geçmiş olsaydı. Tıpkı o adamın yaşadığı gibi yaşayacaktı. Ki bundan dolayı müminin niyeti amelinden öncedir ve önceliklidir buyururlar. Muhterem kardeşlerim, muhterem dinleyiciler. Gerçekten bu konuda Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamdan nakledilmiş pek çok hadisi söylemek, pek çok hadisi peş pese zikretmek mümkün. Ben Sohbetimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn-i geçen bir hadisiyle sonlandırmak istiyorum. Diyor ki kişinin amel defteri böyle mühürlü bir şekilde Allah'a arz edilir melekler tarafından. Ve Allah meleklerine sorar siz bu adamın amelinde ne görüyorsunuz? Melekler der ki biz bu adamın amel defterinde hayırdan başka hiçbir şey görmedik. Bunun üzerine der ki Allah hayır hayır iş sizin zannettiğiniz ve bildiğiniz gibi değil. Bilakis bu adam sizin o güzel gördüğünüz amellerin hepsini benim rızamın dışında başka bir gaye için yaptı. Oysa ben benim rızamın dışında benim rızam dışında yapılan hiçbir ibadeti kabul etmem buyuruyor. Bu sebepten dolayı muhterem kardeşlerim gerçekten ilk önce kendi kalbimize nazar etmemiz lazım geliyor. Bu söylediklerimizi ilk önce kendi nefsimize söylediğimizi hep hatıramızda ve hafızamızda tutmamız gerekiyor. Nakledilir ki beyazlı Bistami Hazreti ve bata Bağdadiye'de mal ediliyor. Niyet öyle bir şeydir ki Allah'la kul arasında bir sırdır. Melekler onu bilemez ki yasınlar. Şeytan ve şeytan onu bilemez ki bozsun. Niyet, samimiyet, Allahla kulu arasındaki gerçekten bir sırdır. Bizim hiç kimsenin niyetini samimiyetini yargılamak gibi bir lüksümüz yok. Biz öncelikli olarak kendi niyetimize, meselelere ve hadiseleri öncelikle, kendi kalp dünyamızdaki hareketlerimize, kendi ruh dünyamızdaki hareketlerimize bakmamız ve yoğunlaşmamız gerekiyor. Muhasebeyi kendi nefsimizden, kendi kalbimizden başlatmamız lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, insanda bir et parçası vardır. O güzel olduğu zaman tüm vücut güzel olur. O hastalıklı olduğu zaman tüm vücut, yani tüm vücudun üretmiş olduğu faaliyetler, ameller, ibadetler bozuk olur. Dikkat edin, o et parçası kalptir buyuruyor. Kalp. Rabbim cümlemizin kalbini kendi rızasına uygun bir hal üzere muhafaza buyursun. Cümlemizin ruh dünyasını, his dünyasını, her türlü riyadan, kinden, garazdan, şirkten, nifaktan tertemiz ve ari kılsın. Hepimizi kendi rızasına matuf işler yaptırmayı nasip eylesin. Hepimizin ruh dünyasında... Hakkı hak bilip, hakça yaşamayı, batılı batıl bilip, batıldan uzak tutmayı nasip müyesser eylesin. Ee, Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Selamun Aleyküm. Burası Gül FM Dinlerken